ne qadjâti Resûlü Rabbina bilhak salli u'alâ Resûlina Muhammed. Allah'ım salli alâ Seyidina Muhammed ve alâ Aleyhi tabib kulûbina Muhammed. Allah'ım salli alâ Seyidina Muhammed ve alâ Aleyhi ve Sahih ve Sellem. Salli u'alâ Şefî'i zhunubina Muhammed. Allah'ım ramazan Şerif bitmek üzereyken, tabi sonuna da kalsak, Yine birkaç günümüz var. Bu mübarek günlerde, gecelerde faziletli amellerle meşgul olarak hem kaçırdıklarımızı telafi etmek hem de fırsattan istifade etmek icap eder. Çünkü önümüzde çok büyük bir gün var, uzun bir gün var. Çok salih amel lazım. İnsan ev, evdeki hesap çarşıya uymaz. Bunlarla ben kazandım, kazanırım zanneder. Sonra ahirete çıkar, çok karşısına çok alacaklılar çıkar. Kul haklarından insanlar gelirler. Ona ver, buna ver, hasenatı kalmaz. O vakit keşke daha çok sevap yapsaydım da, hiç olmasa kalanıyla cennete girerdim der. Çünkü şimdi unutuyoruz. Eh sâhullâhu nesûh. Onlar yaptıklarını unuttular ama Allah onları zapt etti. Sa saydı, yazdı. Yazdırdı. وَكُلَّ شَيْنَ حْسَيْنَاوْ فِي اِمَا Biz her şeyi levh-i mahfuzda zapt ettik. Yani bizim amellerimizde her şey yazılmış. Buna şahitler tutulmuş. Şimdi buradan kaçarı göçeri yok. Onun için bunlarla karşılaşacağız ama şimdi sildirebiliriz. Ama kulaklarını sildiremeyiz. Helallık almak icap eder. Onun için salih ameller lazım. Dünkü derste de söyledim bazı faziletli amellerde işte kul hakları bile onlara dokunamıyor. Neden ki? E adamın birkaç ameli kalsın da bari onunla cennete girsin diye Mevla bazı amelleri mühürlüyor. İşte akşamdan sonra bir de sabah namazından sonra dünya kelam konuşmadan La ilahe illallahuhdehu la şerikeleh diyoruz ya, o yuhyi ve ümit de var onda. Yani levül mülk ve levül hamd ve hu alâ geçmemek lazım. Onun hadis-i şerîm rivayetinde ve ümit de var. On kerenin. Ha diğer e, şeyde yuhyi ve ümit yok. 33 Subhanallah sübhanallah elhamdülillah'ın yüzüncüsündeki de ve ümit yok. Levül mülk ve hamd ve hu alâ kimşeyin Kadir. Sabah akşamdan sonra okunan ona çok faziletler vaat edilmiş. O gün şirkten başka hiçbir günah ona kavuşup da iptal ettiremiyor. Tabi dinden çıkarsa sevabı kalmaz. Ama dinden çıkmadığı sürece hiçbir günah onu yetişip iptal ettiremiyor. Ee, onda yuhyi ve ümit var. levl mulku ve lev'l-hamd yuhyi ve ümit ve hu ala kulli şenkadir. kadir. ve hayyul laimut yok. On tane de. Onuncu da e, ve ümit, ve hayyul laimut ekleyenler vardı. Eklemekte zarar olmaz inşallah ama Hadis-i Şerif'in lafsında yok. Yuhyi ve ümit ve ve ala şen e geçiyor. Bu e, on kere okunması gibi, ahitname gibi, Allah ile sözleşme, Allah'ıma faturas semavat vel diye başlıyor. Bunlar hep mühürleniyor. Sabahın sünnetiyle farzı arasında veyahut işte güneş doğmadan evvel yetiştirmek e, şartıyla diyelim. Subhanallah ve amdi, Sübhanallah ve azim, Bu da ve etübüyle eklersen iyi olur. Ama eklemezsen de yeterli. Lafızları toplayınca Estağfurullah kadar geliyor. Bunun yüz kere okunması mesela. Bunlar hep mühürleniyor. Arşta yerleştiriliyor. Sonra sahibinin hiçbir günahı bunu bozduramıyor. Veya bir kul hakkı buna dokunamıyor. Hani ne gibi? Ee, insanın öyle bir malı olsa pek dünyada öyle bir şey duymadım hukuk açısından ama e, alacaklılar senin hakkında mahkeme açarlarsa dava ederlerse mahkeme senin aleyhine neticelenirse senin mallarına haciz koyarlar. Fakat haciz koydukları zaman diyelim ki her şeyini alabiliyorlar değil mi? Geliyorlar eve işte bilmiyorum buzdolabına kadar çamaşır makinene kadar alıyorlar da eskiden. Şimdi de bir kanunlarını değiştirdiler ne yaptılar bilmiyorum. Ama ama Diyelim ki orada bir madde konsa şuna dokunamaz. Yani alacaklılar haciz de yapsalar, mahkemede kazansalar diyelim ki adamın efenin buzdolabını alamazsınlar gibi bir madde konsa gibi ahirette de böyle işler var. Yani kul haklarından alacaklıları bundan işte namazı alıyor, namazı alıyor ya. Oruçlarını gelip alıyor birisi. Alacaklı çünkü. Sevap geçmiyor. Para geçmiyor, sevap geçiyor. Bu sefer onu alıyor, bunu alıyor. Bu da çok büyük sıkıntıya düşürür adamı. Allah muhafaza ama Rabbim cümlemize ahiret iflasından muhafaza etsin. Amin. En beter bir belayla karşı. Çünkü burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çıkıyorsun, bir şey var zannederken müflis bir durumda çıkıyorsun. Bir de dünyaya benzemez. Dünyada beş kere iflas etse yine toparlayabilir belki. Ama orada hiç dönüşü yok. Bir de kazanma şansı hiç yok. Şu anda kazandın, kazandın. Şu anda kendimizi işte ölü farz etsek, kabirde e, hayal etsek, şu mecliste bulunmamızı ne kadar gıptayla, hasretle, e, böyle imrenerek ararız. Şöyle bir mecliste bulunsak, işte bir teravüle mazı kılsak. E Şimdi böyle zor geliyor ama, e, nefse ağır geliyor bazı şeyler ama, ibadetler, külfetli geliyor ama, ahiret acayip bir şey. Bir ahirete çıkan hepsini Unutacak, sadece nimetlerine bakacak. E bütün külfetler geride dünyada kalacak. Öbürü cehenneme girerse ebedi be bela, yani bu adam hiç daha kurtulamayacak. Ya yani imanını kurtaramadıysa, kurtardıysa da binlerce sene yanmak, çıkmak bunlar zor işler. Allah bizi uğratmasın bu belalara, bu felaketler. Amin, Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem. Hâlâ Hadis-i şerifte gördüm, <gülüyor> yarın ahirette cennete girersek inşallah kurban olduğumda ne kadar istememiz lazım ne kadar gayretli çalışmamız lazım her şeyimizi feda etmemiz lazım ne uyku, yemek, içmek, mal, mı, hepsini vermemiz lazım cennete girmek için adam ne yapmaz ya ne kadar imanımız zayıf yani çok zayıf Cennette, ahirette Allah'ın neler var? Çarşılar var. Ya yani pazar pazar. Cennette pazarlar var. Kapalı çarşı gibi. Hatta i̇şte Mısır çarşısı falan. Yani kıyas edilmez de. Herkesin işi düşer yani çarşıya. Cennette öyle sokaklar var, çarşılar var, pazarlar. Var. Ne var onda? Ne almak var, ne satmak var. Kimse bir şey almaya muhtaç değil ki. Senden gelsin patlıcan mı alacak adam orada? Hepsi adam ol dedi mi? Oluyor. Mevla o, o izni vermiş. Ne almak var, ne satmak var. Ya kimsenin bir ihtiyacı yok zaten. Yemekler, içmekler, elbiseler, efendim hizmetçiler, O binler, yetmiş binler, yedi yüz binlerle konuşuluyor. Cennet burası, kimseden bir şey alır. Ya ne var? Orada diyor insanlar görüşmeleri var. Tanış, yani görüşüyorlar. Cennettedin şimdi, çarşıdayız, diyorsun selamun aleyküm aleyküm selam. Hep Zaten cennetin hepsi selam, tarus selam, cennetin bir adı selam, yurdu. Hepkes birbirine selam veriyor. İşte işte efendim, nasılsın, iyi misin falan. O diyor, sen dersin, O diyor, ben diyor, Hud aleyhisselamın ümmetin derim. Allah Allah, sen bizden çok eskisin ya, nasıldı o zamanlar durumlar diyor, işte o anlatıyor. Ben diyor işte efendim, Davud aleyhisselamın ümmetiyim, O değil mi? Diyor Adem Aleyhisselam, Onun ilk çocuklarındanım diyor. Yüz bin çocuğunu gördü. Ta ilk nesil. Şis Aleyhisselam'ın ümmetindenim, mesela. Bütün peygamberlerin ümmetleri var. İki yüz yirmi dört bin peygamber var. Bunlardan bizim kadar ümmetleri kalabalık değil ama yine çok sahabeleri var, ehl-i var, ümmetleri var. İşte orada görüşmeler var. Ya bizim ümmet. Bizim ümmette de neler var? Adama bir bakıyorsun, o ben tabiindenim. Öbürü tabi tabiinden, senden bin yüz sene, bin iki yüz sene evvel. Bunlarla görüşme var. Allah o pazarları kurmuş, görüşelim diye. Hani çünkü senin eve gelemiyor, senin kendi ailen falan var. Ha, evlerde de misafirlik olur ama o çarşılar ne gibi? Millet burada mal bulmak için geziyor ya. Orada da cennet eli birbirini bulmak için geziyor. Yani nasılsın, iyi misin diye geziyor. Selam vermek için geziyor. Çok orada eğlence var. Yani keyif var. Orada konuşuyorlar, görüşüyorlar. İşte efendim siz ne kadar işte Öldüksüz, mezarda kadar kaldın? O diyor, ben dört bin sene kaldım. O diyor, altı bin sene kaldım. Yedi bin sene kaldım. Adem Aleyhisselam'ın ilk nesil yedi bin sene kalmış. Mezarda o zaman. İşte sana diyor, biz de tabi bilmiyoruz biz ne zaman ölsek bile. Bizim birkaç yüz sene işte ya çıkar ya çıkmaz. Kıyamet kopmak yakın ama belki beş yüz, altı yüz senesi var gibi. İki bini geç, yani geçmez diyor. İmam Rabbah Hazretleri, Hazreti Mehdi'nin gelmesi. Ayşe Aleyhisselam'ın Messi 2000'i geçmez. Yani 1437'deyiz. E Hicriye hesapla bir 600 gibi bir şey var ama onlardan sonra da ne zaman koparına tam gün vermiyor. Ama mesele nedir? Ee, Hazreti Mehdi ile Ayşe Aleyhisselam'ın gelmeleri e, artık habercidir. Çok yaklaştığına delalet eder. O arada da e, 120 sene, 180 sene bir şey. Yine onlar gelse bugün yine kıyamet kopmasına ee, onların da dönemleri bir kırk onum var, bir kırk onum var. 120 sene güneş batıdan doğduktan sonra süre var. Bunlar da hesap ettiğin zaman. Bu 2000'in içindeyse ayrı dava sonunda. Ama 2000'den sonra da kalır, kalmaz demiyoruz. Ama günü belli olur. Artık her an doğurabilen hamile kadın gibi olur diyor. Kıyamet her an doğurması için yani dokuz ay on günü tamamlandıktan sonra e, saat veremiyorsun ama. Her an doğumu beklederler, Her an sancı birden gelir. Yani o kıyamet artık Hazreti Mehdi'den sonra falan onun şeyi çok yaklaşmış olur. Allah cümlemize iman selametiyle o günlere kavuşmadan selamette ölmeyi nasip eylesin. Kavuşursak da Hazreti Mehdi'yi asker eylesin. Amin. İmanımızı kaybetmekten muhafaza eylesin. Bir kargaşa çıkıyor. iki tane ehl-i sünnet dışı adam çıkıyor. Millete kadere inanmak yok diyor ee, İslamoğlu. Bu kadar o kendisine inanan buluyor. Öbür Mehmet okuyan çıkıyor mucize yok diyor. O kendisine inanan buluyor. Aziz Bayındır çıkıyor Allah bilmez diyor. Kendisine inanan buluyor. Bak memlekete bak Ali. He. Bayraktar bayraktır çıkıyor. Peygamber kıyamet alametler ne bilsin diyor. Ya o kıyametin saniyesini dakikasını Söylemez, bilmez, söylemez bilse de. Ama alametlerini bildirdiğini Allah söylüyor zaten. Nasıl bilmez? Bu millete inananlar var, bunları dinleyenler var. Şu memleket. Şu, şu vaziyette. Bir deccal çıksa ne olur? Deccal çıksa ne olur? Adam yıkacak, geçecek her tarafı. Bütün dünyayı perişan edecek. Yanında cennet, cehennem, yani istediğin cennete atıyor. Böyle görünüşte ha. İstediğini cehenneme atıyor gibi. Halbuki ne buyuruyor hadis-i şerifte? Cehennem diye gösterdiği cennettir. Siz imanınızdan dönmeyin. Cehennem diye gösterdiği şeyi atlayın, korkmayın. Girseniz cennettesiniz diyor. Ama işte gel nefsi anlat. Görünüşte ateş. Nasıl atlayacak oraya? Yani deccaldaki imkanlar ona çok istidraç verilecek. imkanlar verilecek. Büyük bir imtihan olacak. Yani iki tane batıl ehli adam çıkıyor. 40 tane müşteri buluyor, yani bu kadar dinleyen buluyor, bu kadar inanan buluyor, konferans veriyor, dolu gelen giden oluyor. Ben diyorum onca Allah'a sığındım imanımızı kaybetmekten. Deccal çıksa bu Müslümanım diyen namaz kılanları konuşuyorum. Zaten namaz kılmayan, e, cumasız, bayramsız, cemaatsız adamlardan bahsetmiyorum. O adamların zaten dinden bir derdi yok. Ben bu namaz kılan, anı secdeye varanların düşünüyorum çoğu deccala iman eder. Kesin ya, kadınlar hepsi ittiba çekiyor hadis-i şerif. Birçok insan Allah'ı inkar edecek, ona iman edecek. Birçok. Çünkü neden? Ya şu anda bile Amentü'deki bir maddeyi lazım değil diyen İslamoğlu'nu dinleyen var. Ki İslamoğlu'nun elinde şu anda göstereceği hiçbir harikuladelik var mı? Yok. Böyle olduğu halde bunu izleyen varsa... Ya bir de ortalığı kavuracak güce sahip olan bir deccal çıksa bu millet buna direnemez yani. Direnmez zaten. Hemen tabi olur gider. Onun için Allah'a emanet ettik imanımızı. Şimdi yani kıyamet geldiği zaman şimdi bizim ne kadar var onu bilemiyoruz. Bizim ne kadar yatarız mezarda. Ama şu anda binlerce senedir yatanlar var şu anda. Var. İşte bunlar orada konuşacaklar o çarşılarda. Diyecekler ki, ne kadar zaman çürüdük kaldık, işte kaç bin sene, şu kadar, bu kadar, veya biz işte diyelim yine kaç yüz sene, bize bizden bin sene geçmek durumu kalmaz. Yani bu hesap belli, bizden, bize bin sene geçmez mezarda. Çünkü iki içinde onlar gelirse, onlardan sonra hemen hemen 120-180 seneyi geçmiyor. Dolayısıyla e, ama kolay mı? 100 sene, 200 sene, 300 sene mezarda kalacağımız durumlar var. Kalabiliriz biz de. İşte orada konuşuyoruz. O diyor 3000 sene ölü kaldım. O diyor 300 sene kaldım. Ya diyorlar, sizin zamanınızda ibadetler nasıldı? Onlar diyorlar, biz şöyle kılardık, böyle cikledik. Hele beni İsrail'in geçmiş ümmetin abitleri var, rahipleri var, zahitleri var. Yani. Şeriatları değişmemişken, hak üzereyken Musa Aleyhisselam'ın ümmetlerinden İsa Aleyhisselam'ın ümmetlerinde, onlar soruyorlar mesela diyorlar Siz ne kadar itikaf yapıyordunuz? Bunlar diyorlar biz 10 gün yapıyorduk 10 gün neymiş ya? Sizinki de ne kadar kolaymış Siz ne kadar yapıyordunuz? Biz 30 sene giriyorduk bir mağaraya Sırf ibadet yapıyorduk falan. Biz böyle tabi oluyoruz değil mi? 10 gün yapan da yok He? 10 gün yok Bir gece camide kalan yok ya Allah Allah. Şimdi adam camide kalacağım dese imama müezzine, imamın müezzinin itikâftan haberi yok. O da der evine su mu çıktı? Ya son 10 gündeyiz, itikâf var desen adam kabul etmez. Yani o, o çarşılarda bu muhabbetler olacak diyor hadis şerifte. Ya çürüdükten sonra nasıl bir daha kalktık biz diyecekler ya. Ya kaç bin sene benim diyecek. Toprağımı savurmuşlar. Yerimde yerler etmiş. Öbürünün üstüne apartman yapmışlar. Ha bu Fatih Çarşamba bütün mezar üstüdür. Hepsi vakıf. Vakıf, cami. Kaç bin tane cami sırf Fatih'te şu anda kayıp. Hepsinin üzeri apartman. Osmanlı zamanındaki listeye göre e, yani Alaedir Efendi Boğaboslu, bizim efendinin gayretlerle falan neyse yine en çok bu bölgede camiler imar edilmiştir ama ihya edilmiştir ama şu anda buralarda bile Hesaba baktığın zaman, binaların çoğunun altında cami, camilerin de etrafı hep eskiden mezar oluyor, hazire var. Hep oranı yapanlar, bahaneci veya alimlerden, velilerden görüyorsunuz, Şefaat Camii'sin etrafı gibi. Hep apartman üstü. Adam diyecek, yahu ben çoktan çürümüştüm, bizim üzerimize apartman mı ne yapmışlar, binlerce sene biz kalmışız. E şimdi nasıl geldik, cennetteyiz görüyor musun? ya diyecekler. Mevla nelere kadir diyecekler. Ondan sonra ibadetler dünyada size zor geliyor mu diye ibadetler. Biraz zor geliyordu ama biz direndik, sabrettik, ibadetleri terk etmedik. Onlar diyecekler, ya biz de öyle çok gayret ettik. Nefis şeytan ne uğraştı bizden ama iyi ki ibadetleri terk etmemişiz. İyi ki dayanmışız Allah'ın ibadetlerine, sabretmişiz. Böyle muhabbetle konuşacak. Ya. Değil mi? Bizim Burana böyle derdi rahmetli Buran İzgi antika adamdı. Gece dönüyordum onunla sohbetlerden geliyoruz Adabaazar, Afyon, Konya. Geldi bir gece dedi İsmaila'da kalayım ben bu saatte eve gitmeyeyim. Kaldı orada. Orada da Halit Dede var Allah rahmet etsin hepsine. Ne adamlar vardı efendi babadan kalma. Ya diyor gece diyor çok da yorgunum diyor. Başladılar İsmaila'da hadi teheccüte kalk. Ya zaten bir saat olmadı uyudum. Bir saatte nasıl kalkayım diyor. Hadi kalkın dediler diyor. Herkes kalkmaya başladı falan. Şimdi ne yapsak? Ben yine diyor iki rekat kılayım yine yatarım herhalde bir şey demezler. E demezler canım orada da. Ondan sonra diyor Halit dede de diyor bir misafir biri daha var misafirhanede. O da ona soruyor diyor. Ben de diyor sağa sola dönüyorum kalkmak hesap ederken diyor ona ki sen kaç rekat teheccüd kılıyorsun diyor diyor Halit dede de. Bandırmalı rahmet Efendi baba çok severdi onu. <gülüyor> o demiş on iki rekat. 12 rekat diye mü oğlum. Sen ne kadar kılıyorsun? Hacı Efendi dedi. Son 50 rekattan aşağı diye mü oğlum. Bu sefer ben dedi hepten yorganı çektim kafama. Ört öleyim hesabı yaptım diyor. Ulan kalk. Hiç kalkmasak daha iyi yani. Zaten 12'yi beğenen yok. Bizim ümmette bu ha. Daha bizim ümmette bu. Ya? Bir de eski ümmet 10 gün itikaf. Lan siz neymişsiniz ya? Evinde yapsaydın bari. Evet. anlamının yanında çay içseydin diyecek adama. 30 sene giriyorlardı. Hem de hiç günah işlememe şartı var. Bizde camide bile gıybet devam ediyor. İtikafta da devam ediyor. Kabe'de de devam ediyor dedik onu. Yani ağzını saklayan yok. 30 sene Nesefi tefsirinde imam efendi Hazretleri çok anlatırdı bunu. 30 sene itikafa giriyordu. 30 seneden bahsediyoruz ya. Benim ömrüm kadar çocukluğu çıksan Efendim Giriyor Ancak Çok acıkırsa çıkıyor ot yiyor, her gün oruç Ot yiyor biraz Dağın şey Mağaranın etrafından Oralarda dereler var Dağlarda yapıyorlar ya dağlarda illa su olur Biraz su içiyor Dönüyor Bazı da yeşil ot yiyor zaten renkleri yem yeşil olmuş sapsarı olmuş ot rengi olmuşlar Öyle sen bir itikafa giriyorsun. Dedim ya Hürst bir bir itikafa girdik. Rize'de caminin mahfilinde yer bulamadık yemekten, tepsilerden, böreklerden. Adımımızı atamıyoruz, yemeğe basacağız. <gülüyor> Mahfili doldurdu köylüler. <gülüyor> Yo, Rizeliler çok bakar adama. Yani ikram çok yaparlar. Ondan sonra, neyse Trabzon ofta aşağı kalmaz. E, karıştırmayalım şimdi. Her tarafın hakkı var, neyse. Hem misafir, bizi Karadeniz hep perver. Ondan sonra Efendim, e, şimdi girdiği itikafa e, 30 seneyi tamamladığı vakitte çıkıyor mağaradan insan içine karışacak. Tabii onların ömürleri de birkaç yüz sene en az eski ümmetler uzun yaşıyordu. E, çıkınca başına bir bulut geliyordu. O bulut geldiği zaman anlıyorduk itikafım kabul oldu. Bir tanesi girdi itikafa annesinden izin aldı eski ümmetten. Annesi de dedi yavrum dedi, Allah korup, Allah'a feda olasın dedi. Biz senin için doğurduk dedi, Rabbine ibadet edesin dedi. 30 seneyi tamamladı. Çıktı, bulut başına gelmedi. Gelmeyince ölse dahi, ölse dahi evden cenaze çıkmaktan beri ağladı, ağladı gitti annesine. Anneciğim dedi ben, kimse yoktu ki yalan konuşayım, gıybet edeyim dedikodu edeyim, namaherem yok gözüm baksın. Ben dedi ne günah yapabilirim? Günah yapma imkanlarım yok dedi ya. Ben dedi her vazifemi tamamladım dedi. Annesi de Arife idi Yani Allah'ı bilen bir kadın. Arif Evliyaullah'tan bir kadın. Dedi ki evladım dedi. Hani dedi ara, böyle ara sıra su içme, ot yeme, kaza-i hacet için çıktığın ol, oluyordu ya. E tabi o itikafı bozmaz zaten normalde. Bozmuyor. Peki dedi o arada dedi. Acaba bir kere gözün göğü almıştır da Allah'ın ayetlerini tefekkür etmeden gözün geri dönmüştür. Tefekkürsüz bir bakmışsın dönmüşsündür. Böyle bir günahın olabilir mi acaba dedi. Anne bu kadar inceyse bu iş o olabilir dedi. Ondandır evladım dedi. Bu kadar acayip zor ya eski ümmet. Tabii. Efendim bunu çok ibretlik derdi bu kısa. Tefsirde de yazıyor derdi. Ve yani tefekkür etmemenin Allah'ın ayetlerini gördüğün zaman Ne büyük Allah kudretinin eserlerini gördüğün zaman yani göğe baktığın her zaman denize baktığın dağa baktığın efendim insana baktığın kime bak Allah'ın ayetlerini onda görmemek mesela nimet sofrada bu kadar yediklerimiz ya şu iftarda yediklerimiz benim de şekerim düştü yetmişe can çekiştim ha burada zor konuştum siz bakmayın sonra diyorum arkadaşlara biraz hezeyan ettim mi acaba ağzımdan Dediler ki hiçbir şey biz fark etmedik. Siz fark etmediniz ama ben ne hallere girdim. Tabi sen şeker düşme nedir bilmiyorsunuz tabi başınıza gelmemiş. Can çekişmek gibi bir şey. 70'e şey düştü mesela. Zorlandım. Ama ondan sonra o bana getirdiler börekler, hurmalar o nasıl geldi biliyor musun? Dünyada hiç öyle lezzet olmaz. Düşükken yersen çok tat alıyorsun. Ş Şekerin düşükken böyle bir sıvı bir şekerli bir şey bir meyve suyunu Allah Allah diyorsun. Yani o tadı belki bu dünyada bir daha alamazsın. Cennette ancak. Çünkü ihtiyaç var vücut onu. Ne gibi susuz kalmıştan, ölecekken susuzluktan o vakit su içmekle şimdi su üstüne su içmek bir mi? İşte o. Yani onun için tefekkür. İşte o su içerken düşünmedin Allah'ın nimetini. Sen itikaf gitti. Yerken Kurmaları şeylerin Ulan ne nimet bu, ne lezzet, Allah nasıl... Bunları yaratıyor, kurban oldu. Ağacında tat yok, toprağında bal yok. Karpuzun dibinde... Bal küpü mü var ya? Bu toprağı yesen avu gibi. Bu nasıl ballandı falan? Ha Mevla Kur'an'da hep bunları bize beyan ediyor. İşte onun için bir düşüncesizlik diyor senin bütün itikafını bozmuş, evladım diyor. Eski ümmetler böyle, işte ahirette çarşılar var diyor. Bu çarşılarda bu muhabbetler var. Adam 30 sene itikaftan bahsediyor. Öbürü, işte İnna Enzelna Suresi neden nazil oldu? Bin aydan hayırlı meselesi neden? Yarınki gece inşallah anlatırız. Kısa bir özet geçeriz. Geceler sohbete çok müsait değil. Ama ne bir bir saat kadar bir şey en fazla sohbet edilebilir. Öyle eskisi gibi şeydi yaz ge e, kış geceler olsa 3 saat yapıyorduk. Şimdi onun durumu belli. Kerabi de kılacağız. Onun için sohbetler kısa kısa oluyor. Ama anlayana çok uzun oluyor. Yani maksada anlayan. Adama soruyorsun o cennetteki çarşıda işte o halile işine dönüyor yani. Nasılsınız, iyi misiniz? Aa maşallah siz e ben diyor işte efendim. İşmevîl aleyhisselam'ın ümmetindenim Vay anasını diyor. Ona bak gözün. Circis peygamberin ümmetindenim Danyal Aleyhisselam'ın ümmetinde bir de o peygamberleri görmek de var ne kadar merak ediyorum onları ben ya çok merak ediyorum Ondan sonra görüşüyorsun falan diyor, siz, diyor sizin amelleriniz neydi neyle kazandınız siz cennetiz diyor falan biz ne diyoruz bizce namaz oruçat zekat zaten fakir idim haçtan yırttık nisaba malik değildim zekat gitti hastaydım doktor rapor verdi oruç da gitti kaldı bir namaz. Onu da kırdık işte elhamdülillah falan. Adam diyor maşallah sen diyor böyle 5 vakit namaz kılarak cennete geldin he? Ne kolaymış diyor size. Siz ne yaptınız diyor? Biz 80 sene at üstünde cihat ettik diyor. Leyletul kadri hayrun min alf ne kadar? 83 sene 4 ay. Kimden bahsediyor? Şemsun isimli mücahitten bahsediyor. Eski ümmette bir zat adı Şemsun, Şem'un derivatı var ama Şemsun daha şeydir, bu zat ata biniyor ve attan hiç inmemek, yani kılıcı kınına sokmadan kafirlerle 83 sene cihat yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlatınca sahabe-i kiram hepten bizden geçti diyor bu iş. Niye? Ömrümüz belli hesap 60-70'e. Sahabelerden çoğu da 60-70 yaşamadı ya. Zaten bu ümmetin ortalaması 60-70. E biz diyorlar çocukluğunu çık. Zaten Müslüman olduk. İslam geldi geleli 10 senelik Müslümanız diyorlar veya 15 senelik. Öyle ya. Evet. Efendim Sallallahu Aleyhi ve Sellem kaldı 23 sene. Yani ilk Müslüman olan bile 23 senelik. E dolayısıyla diyor bu nereden biz 83 sene 4 ay. Oho! Tam ümidi kesecektiler. Kadir suresine nasil oldu? İmdatlana yetişti. Ben dese bir Kadir gecesi verdim. 83 sene 4 ay Allah yolunda cihat yapanın ameline sizin bir gecedeki ibadetiniz denk olmaz. Daha üstün olur Allah buyuruyor. Ha ayet bu ya. Ayet olmasa bunu da inkar edecekler. Bu ilahiyatçılar. Öyle iş mi var yağma yok. Bir gece bin aydan hayırlı olur muymuş diyecekler de Kur'an'da var diye ona dokunamıyorlar. Ama yorum altından yine uyuyorlar altını. Yorum yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar, falan filan. Hiç şey inandıkları yok. Şimdi onun için çok... Yani cennette, o çarşılarda Allah görüşmeyi, buluşmayı nasip eylim. Efendim, insanlar ne ibadetler yaptıklarını anlatınca, ne zahmetler çektiklerini, ne cihatlar yaptıklarını, ne mallar Allah yoluna infak ettiklerini, mesela o cennete nasıl geldiklerini anlatınca, ben inanıyorum ki bizim ümmet yaptığımız şu amelleri çok küçük göreceğiz ve hakir göreceğiz ve biz de ne yapmışık ya? Sırf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin faziletinin hürmetine, bereketine Allah bize onun ümmeti diye cennete koymuş. Yoksa bizim şu ümmetlere göre amelimiz noksan diyeceğiz. Bunu kesinlikle diyeceğiz. Çünkü biz zayıf bir ümmetiz. Zayıf bir ümmetiz. Vücudumuz da zayıf, bünyemiz de zayıf. Oruca tahammülümüz yok. Fazla namazak tahammülümüz yok. Açlığa, suzluğa sabrımız yok. Yani bu bizde var. Bu zafiyet. Mevla da bize tabii verdiği imkanlar nispetinde hesap görecek bize. Ve Fazl-ı Kerem'iyle bizi azabından gazabından muhafaza edecek. Ben e, ümit ediyorum. Rabbim bizi zayi etmeyecek. Ama e, yani yine de çok da biz de hiçbir şey yapmıyoruz demek anlamına gelmiyor. Bir de İnkarcılar var, kafirler var, zalimler var, fa fasıklar var. E şimdi bunları da gördüğün zaman buradan da bir ümitleniyoruz. E diyoruz ki bu adam hiç Allah'tan haberi yok, kitaptan haberi yok. Biz yine elhamdülillah iman ettik işte efendim. Oruç Allah'tan başkası için tutulabilir mi yani? Tutulursa bile görüntüde tutulur. Sıkışınca duvarın arkasına geçip içersin biraz bir şey. Adam da seni fark etmez. Oruç tutuyorsun zanneder. Ama Allah için tutulduğundandır ki kendi başına kaldığında bile yiyor musun? Ama başka naneler yiyorsun ara sıra. Yani insan kendi başına kalınca bir naneler yiyor. Ama orucu yemiyor. Çünkü neden? Hakikaten Allah için tutuluyor. Yani bu oruç gibi de bir ibadet kendi cinsinden yok. Misli ve emsal yok. Abdülhamah'ın senmura Rضiyallahu ta'ala ve hadd-i şeriften ne buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem? Dün gece acayip bir rüya gördüm. Efendimizin rüyası vahidir. Ümmetimden bir adam gördüm. Susuzluktan dilini dışarı çıkarmış böyle. Bir havuza geliyor. O havuzdan kovuyorlar. Öbür havuza geliyor, kovuyorlar. Öbür ırmağa gidiyor, kovuyorlar. Adam öldü ölecek. Tam o anda Ramazanda tuttuğu oruç geliyor. Onu Su arıyor, içiriyor, suya kandırıyor. Yani boşuna mı tutuyorsun? Bu yarın ahirette belli olacak. i̇bn Mesud Hazretleri ne rimat ediyor? Kıyamet günü olduğu zaman Allah Teala bir kuluna hayır murat ederse, yani cennete sokmak isterse onu, Mevla ne yapar ona? Kitabını açıktan verir. Bazı kullarına kitabını gizli verir. Bazı kullarına açık veriyor. Açık veriyor ne demek? Milleti şahit ediyor. Diyor, ikra kitabek. Al amel defterini önüne koydum. Hele bir oku bakalım. Şimdi, yalnız Mevla buyuruyor ki ona, ikra-u Gizli oku diyor. Anladın mı? Yani kitabı açık veriyor, sessiz oku diyor. Niye? Hatta la affa'u beyne halke. Kulların arasında onu rezil etmemek için. Yani insanlar, amellerinde bozukluk var adamın. İnsanların arasında okursa şu gün zina etmişim, şu gün içki içmişim millet tüy Allah belanı versin der. Mahşerde rezil olmasın diye Mevla buraya ki sessiz oku yani. Anladın mı? <gülüyor> Bir gün Hadsalî Efendi Hazretlerine namaz kıldırdım yani imam etti beni. Namaz kıldırdım, namaz bitti. Anlamadım da bir şey. Rahmetli Akbay vardı, rahmet Mustafa Efendi vardı, Kılıç Hocam. hep rahmetli oldu. Benim tanışlarımın hepsi gitti gitti. Çok küçükten başladığım için çok çok insan gitti ahirete ya. Bakıyorum araba dolu. Hep araba yol arkadaşlarımın hep hiçbir kalmadı. Ne şoförler ne şoförler. Allah. Allah hepsine rahmet etsin. Kabirlerine nur olsun. Allah. Aldı tefsiri açtı, Nesefi tefsirini herhalde yanında tefsiri açtı. Verdi bana kitabı. Dedi ki, gizli oku. Yani mana verme dedi. Ben de anlamadım. Bak dedi, buraya oku. Ama hiç de demedi bana. Ben de baktım, okudum ne diyor? İşte kim gösteriş yaparsa şirkete düşmüştür diye bir hadis geçiyor orada. Artık imamlık ederken gösteriş mi girdi bana? Bir şey girmiş bana, karışmış bana yani. Ona, Evliyaullah'a keramet sahibi. Verdi dedi, bunu gizli oku. Öyle işler yapar. yapar. Bir kere yine bir teravih mi kıldırdım? Ne dedim? Dedi ki, ben bir Fatiha'yı okuyayım da yanlışlarımı düzelt. Ben anladım ki yine bir baltayı taşa vurduk. <gülüyor> o şey, çoğu yapıyor bunu bizim hocalar. Ben de o vakit yapıyorum. Sırahtal-lezih Demişim, de, ya hızlı Teravihde çok oluyor iş. Sırahtal-lezih derken, Sırahtal-lezih oluyor. Dedi, bir dedi, okuyayım da yanlışımı düzelt. Ben de bir şey anlamadım. Bir okudu, ama bu sefer tam gözümün ortasına bakıyorsun. Radallazi nen amte yapıyor böyle. Ben anlayayım diye ki yanlış <gülüyor> mı? Hacı efendi herhalde öyle bir şey yaptık dedim. Dedi aman dikkat et. Şimdi bakıyorum çoğu imam öyle okuyor biliyor musun? Nen amte. Çok fena tehlikeli. Salatallazine en amte. Ne ayrı e ayrı. Salatallazine en amte. Sizin imamlar da yapıyodur. Ben tahmin ediyorum. Bayağı bir hoca rastladım böyle ben. Nen amte diye geçen Uyar, uyaracaksın adamı da işte ne yapacaksın? O arada uyumuş bulunuyorsun, namazın içinde de adamı uyaramıyorsun. Öyle namazda sıkıntıya giriyor. Bazı kere iade et, bir Mustafa Efendi... <gülüyor> hemen hemen kimin arkasına kırsa iade ederdi. Çok yanlış bulurdu. Kıraatta çok. Güyada Türkiye'de kıraat çok iyi hafızlık falan diyoruz ama o kadar yanlış bulurdu ki yani. E, doğru. Yani on, onun dediği doğru. Yanlışları düzelte düzelte tabii. Yani rezil etmemek için Mevla adamı Mevliya Allah da öyle bazı rezil etmez. İşte böyle şurayı oku der sana. Ver kitabı. Şurayı oku. Mevla da buyuruyor ki kulum şurayı oku. Gizli oku. O da gizli gizli okur. Kimse dinlemez. Melekler derler ki hadi inayetün. Ya Rabbi sen bu kadar günahkarların hiçbirine böyle yapmadın. Adamı deşifre ettin. Teşhir ettin. Rezil ettin. Bütün mahşer halkı dedi ki vay faiz yemiş, vay yalan demiş. Rezillik diz boyu. Peki bu kuluna e, bir özel muamele yaptın burada. E, bunu senin sözün haktır. Sen buyurdun ki bana isyan eden, haram işleyenleri ateşle azaba sokacağım. Fakat burada bir değişik bir muamele görüyoruz. Derler. Mevla buyuruyor ki, ya melaketi, ey benim meleklerim. اِنِّيَ اَحْرَقْتُوا بِالدُّنْيَا بِنَارِ الْجُعِي وَالْعَطَشِ فِي الْحَرِّ الشَّدِيدْ fi شَيْحْ Ramazan Ben bu kulumu Ramazan ayında şiddetli sıcaklarda, bak oruç beş on seneye kadar kışa gelir, siz şiddetli sıcakların müjdesini alamazsınız. Birkaç seneler sonra tutanlar, bu, bu sene bile pek şiddetli hararet birkaç gün oldu. Birkaç gün oldu. Ekseriyet serin gitti. Bak ne buyuruyor? Ben Ramazan ayının şiddetli sıcağında bu kulumu açlık ve susuzluk ateşiyle yaktım zaten. Ciğerini yaktım. Onun için Bugün cehennem ateşiyle ben bu kulumu yakmayacağım. Büyük müjde var ya. Şu Allah için tutanlar var. Ya. Günahları çok idi ama Orucun bereketiyle geçirttiği bütün günahlar afettim, bağışladım. Ve el kerimül mennân. Kerem sahibi benim, lütuf sahibi benim. Çok iyilik sahibiyim ben Allah buyurun. Ben iyiliği severim Allah buyurun. Onun için Kadir Gecesi'ne kavşursam ne diyeyim ya Resulullah dediğinde Ayşe annemiz ne öğretti ona sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de biz de zannedeceğiz ki kaç sayfalık dua değil, bir satır bile yok. Allahümünneke afûn bazı rivayetlerde Kerim'in de var. Tuhibbul affefa afan. Ya Rabbi sen çok affedicisin. Kerem sahibisin. Affı seversin, ben affedilirim. En büyük istenecek şey af is demek, afiyet istemek. Bu gece de cuma gecesi olmak hasemiyle Ramazan'ın son cuma gecesi bir daha bulunmaz bir seneye daha. Daha bulunmaz bu bitti bir sene yok böyle bir gece. Bu gece yani cuma diye. Yarınki gece 27. gece olmak hasemiyle en sahi hadisler varid olmuş hakkında faziletin. Yani çok af, afiyet isteyeceğiz. Yeni dergide yazdım. Temmuz sayısı var ya, Temmuz sayısında o kadar dualar var. Yarınki gecenin duaları var. Namazları var. Sonra yarınki gecenin nafilesi var. Bu gecenin de nafilesi var orada. Çünkü onu geçen dergiye yazmamıştık. 26'dan sonra bu dergiye kaldı. Temmuz'a kaldı çünkü Ramazan buraya geçti. 26-27 yarınki, bu gece 26. gece. Anladınız mı? Allah Teala bu gece teravih kılana mesela 40 sene amel etmiş cevabı yazıyor. Ya bu gecenin teravisiyle sırf Hazreti Ali bendimiz ediyor. Adam 30 sene itikaf yaptı ya hiç günahsız. On da ilave etse 40 yapsa biz bu teravihle orayı geçiyoruz. Ya neyimize zorlanıyoruz teravide ya? Bayla bayla kılalım ya. Bu kadar kolay etti bize, kısa etti bu işi bize ya. Kurban olduğum Allah'ım. İstemiyor muyuz ahirette? O dostlarla birlikte sohbet ettiğimizde, o çarşılarda, pazarlarda dolaşırken ne ameller etmiştik onlar anlatsa biz anlatsak nasıl ya çürüdükten sonra nasıl kalktık dirildik sonsuz nimetlere kark olduk Allah'ımız bize ne kadar iyilik etti biz kazandık diye sevinenlerden olmak istemiyor muyuz? İstiyorsan oruca sabır teraviha sabır teheccüde devam Tamam mı? İşrak, kuşluk, evvabin kıldık şimdi elhamdülillah cuma gecesinde. Nereden bulacak? 12 sene ibadet yazıyor. Sırf evvabin kılana her akşam. Hani her akşam bu var. Her akşam kılana değil. Bir kere kılsan da alıyorsun ama her akşam alıyorsun 12 sene ibadet. 40 sene, 50 senelik ömründe her akşam evvabin kılan adam Nuhali ömrünü geçiyor. Hayır, Nuhali bu geçiyor demiyorum. Nuhali ömrünü geçiyor. Bu kadar mükafat var Niye kaybedenlerden olalım Yüce Rabbimizin lütfundan Mahrum olalım Onun için hayırlarda müsaara edelim Sonra yarın gece onları anlatamam Siz sohbetleri çok iyi takip edin Son birkaç gün Çünkü bayram gecesinin vazifelerini anlatacağım Sonra bayram sabahının vazifeleri var Dergide yazdım Dokuz madde kadar madde var Tesbihleri var, zikirleri var, duaları var Hele bayram gecesinin bir duası, şey, namazı var o gece teravih yok. Bayram gecesi teravih yok ya. Pazartesi'ye bağlayan gece. E, Pazartesi'yi salıya bağlayan. Pazartesi'yi Aynen. salıya bağlayan illa cemaata çıkın. Yatsıyı kaçırmayın cemaatını. O gecenin işte ibadetle geçiren asla imansız ölmeyecek. Kesinlikle garantisi var. Ve o gece, i̇bn Mace'de hadisler kaynaklarını belirttim, o gece bir namaz var. anlını secdeden kaldırmadan affın mükafatların, Ramazan'ın kabulü, bütün her şey garantileniyor. Anlını secdeden kaldırmadan, son secdede. O kadar söz vermişler. O bayram gecesi namazı. Ve ben bir tek onu buldum, Süleymaniye Kütüphane'de. Yazma eserlerden çıkarttım onu. Yazdım, kaynaklarını da verdim orada. Yani ibadete hevesli olmak lazım. Cennete girmek isteyen beş şeye devam etsin. Biri neydi? Her ibadeti yapsın ki, belki ondan cennete girerim. Nereden gireceğim belli değil. Hiçbir nafileyi kaçırmamak lazım. Her sene yapamasan, her gün yapamasan arada bir de olsa, ömründe bir de olsa yap gidiyor. Seni ehlinden saysınlar. O ibadetini ehline de dahil ol. Bunları kaçırmamak lazım. Yani burada çok ne diyeyimse Ramazan'da hasta ziyareti. Ben gittim işte ne kadar Hepsinde baş edemiyorum. Ondan sonra efendim cenazede bulunmak. Nasip oldu. Cenaze de oldu. Ramazan'da cenazemiz de oldu. Nasip oldu. Fakire yedirmek. İşte fidye veriyoruz, oruç tutamıyoruz. Sonra fitre veriyoruz. Vereceğiz inşallah. Ondan sonra kim sadaka verirse aynı günde hem oruçluyken hem hasta ziyaret ederse hem cenazeye giderse aynı günde bir de sadaka verirse Efendimiz gülmeye başladı. Ebu Bekri Sıddık'a nasip oldu bu iş. Ya Bağbekir dedi. Bu dört şeyi aynı günde yapıp da cennete girmemiş mümkün değil dedi. Mutlaka girdi. Ya biz de yapabiliriz bunları. Ramazan çıkmadı daha. Aynı gün bir cenaze Müslümanın namazla, bir de hastayı ziyaret etsen, anladın mı? Zaten oruçlusun. Birkaç kuruşta sadaka versen, yani bu begri sıttık e, ya mahsus bir mü mükafat değil. Sana bana da nasip olabilir. Yeter ki kolla kovala, amel kovala yani. Nasıl herif ihale kovalıyor, iş kovalıyor, herif bir kuruş için kırk takla atıyor. Sen de cennet için böyle amelleri, faziletli amelleri. Kovalaman lazım. Evet. Ramazan Şerif'in sadakaları. Ramazan Şerif'te bir çoluk çocuğu olan fakire sadaka verse allah Teala bir milyon sevap yazıyor, bir milyon günahı olsa siliyor, bir milyon derecesini artırıyor. Ahiret. Çoluk çocuğu olan fakir. Burada da bir kayıt var. Tabii çoluk çocuk bakanların hali çok zor. Fukara çok. Ondan sonra ne diyelim arkadaşlar? Cemaate devam etmek. Bunu da bitirelim. Ebu Cafer adli Allah'ın Resulullah tarif ediyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. "Menete Aliye Şev bir adamın üzerine Ramazan ayı gelse, sahem Müslüman, sağlıklı olsa Müslüman olarak, sahem ne ara gündüzle oruç tutsa. Ve birden birleyi gece virdini kılsa, işte teravite birdir. Bir miktar kılıyorsun, en az 20 rekat kılıyor. Değil mi? Ve gaddabasarau gözünün amharemlerden kapatsa. Ve hafizafarcau tenasul uzunu zinadan korusa. Ve lisanehu dilini gıybetledik i̇şte bu batırıyor bizi. Buraya kadar geliyoruz iyi geldik değil mi mesela ben bakıyorum durum iyiydi. Dilini korusa da ben yine çuvallıyorum ya. Acaba diyorum ya. Dilini korusa ve yedev, elini elimizi koruyoruz. Kadına tutmuyoruz. Kimseye vurmuyoruz falan. Elimizi koruyoruz. Ama dil bizi batırıyor. Ve hafad hala salati namazlara devam etse mecmuaten cemaatle. Cemaatle namazda da ekseri insan maalesef Kaytarıyor, namazı cemaatle kılacaksın. Evde tek başına erkek adam namaz kılar mı ya? Tek başına nasıl namaz kılar? E hanımla cemaat yapıyoruz. Hadi o da bir şey bari. Hadi o da bir şey. İmam ol da hanıma cemaat yap. Kızını da eklersen oraya, oğlunu da iyi bir cemaat oldu üç kişilik bir saf. Yani yine kurtarır bir tarafı var. Cemaata girer biraz, iki kişiden cemaata girer ama Efendim hazreti bir kere şöyle, taş mı düşürüyordu ne oldu çok öyle ara sıra taş düşürüyor, çok sancılar oldu kalktı benim eve geldi kimsenin de haberi yok dedi ki ben sende kalacağım çok sene evvel 25 seneden fazla misafir ettik işte eczacı merhaba o da rahmetli oldu onu çağırdım çünkü efendi sana baksın diye iki gecemine kaldı ama çok kıvranıyordu ağrıları sancıları millet de efendi nerede soruyor ondan sonra yahu ertesi gün oldu Sabah namazını kıldık tabii, cemaat birkaç kişi varız. Namazı kıldık, daha iyileşmedi, etmedi. Hadi dedi, çıkalım dedi, camiye gideceğiz. Dedik, Efendi Hazretleri sen hastasın, şusun, busun. Hemen mektubu açın, şu mektubu okuyalım. E, bu, bu zamanın hocaları diyor, İmam Rabbim Hazretleri. 3-5 kişiyle cemaatle iktifa ederler, kalabalık cemaata gitmezler. Bunlar çok sıkıntı bu işler. Bak dedi, buraya girmeyelim şimdi. Ya nefes alır almaz, camiye, cemaata gideceğiz. Hayatında Hızır Efendi derdi Ahmetullah Ali hocamız, şehit Hocam. Bu efendinin faziletini sorarken anlatmaya ne gerek var? Hepimizin ara sıra tek başına kıldığımız rastlayabilir. Efendi 60-70 senedir bir kere yalnız başına namaz kılmış mı dedi. 90 yaşında şimdi. Belki 10 yaşından beri tek başına kıldığı namaz yoktur. Nasıl bir insanlar var ya? Bize bak ya, bize bak ya. Günde 3 vakti tek kılıyoruz ya. Yani onun için. Cema namazları cemaatla kılarsa, Cuma'ya erken giderse, yarın biraz erken gidelim, he? İnşallah. İnşallah. Fakat saame bu adamın orucu tamam oldu. Vestekmel el, edir ücretini sevabını tamam etti. Kemal erdi. Vedrakelat kadir, her gece kıldığına göre kadir gecesinde de mutlaka yetişti ve fazı bir cazet Allah Teala'nın ikramiye ve bahşişini kazandı diyor. Bahşiş. Sonra diyor ki. Yani hadis-i şerif burada bitti de rivayet eden Ebu Cafer Avrupa'yı olan diyor etün, la bu ikramiye dedikse kralların padişahların ikramiyelerine benzemez ha diyor. Mevla'nın ikramiyesi. Ama şartlar biraz var. Farkında mısınız? Yani cemaatle namaz meselesi var. Her gece bir e, te, teravi yeter. Teravi kılıyorsan ama atlatırsan bak ne söyledi? Mutlaka gece bir yapacak, kılacak dedi. Yani teravih namazını kastediyor. Ramazan'da olduğu için bunları yapan kazandı. Allahım kaybedenlerden etme bizi ya. Amin. Bir tarafından mutlaka kazandır bizi ya. Amin. Ya Rabbi alim. Onun için dün de derse geçti. Kable Abba çok korkuttu Hazreti Ömer Efendimiz. Bütün sahabe abin ağlamaya başlayınca yeter yeter dedi. Biraz da sevindir bizi dedi. O zaman Hazreti Kamb dedi ki, hadi sevinebilirsiniz dedi. İmanı imanla beraber Allah Teala'nın 313 tane e, meşru kıldığı ibadet ve vazife var. Bunlardan biriyle ahirete gelen cennete girer dedi. Biriyle. Ama işte orada onu dedim. Yani dünkü sohbetti o herhalde. Dinliyor musunuz beni geceler? Yoksa ben kendi kendime konuşuyorum. He? Ben konuşuyorum kendi kendime orada. ölümde adam varmış gibi konuşuyorum. Siz de dinliyorsunuz herhalde ne bileyim ben. Ha işinize geleni mi dinliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Orada ne geçti? Yani mesele salih amellerden biriyle gelen kurtuluyor ama bizim hepsiyle e, kaybetme tehlikemiz var. Neden? Kul hakları yapışınca alacaklar. Yani demiyor ki birini yapan kurtulur. Birini getiren diyor, getiren. Yani götürebilmek meselesi. Hani iman zaten şart, onu biliyoruz. Ama bari bir amelimiz düzgün olsa, bari bir amelimiz sağlam bize kalsa, o tek amel bile bizi cennete götürmeye yetecek ama... Deldiriyoruz, deldiriyoruz. Kıymet, dedikodu, iftira, kulak bir şeyler. Yani Efendimiz Hazretleri derdi, bir namazımız var. Yani şunu demek isterdi, diğer işlerde yanlışlarımız çok derdi. Ya bir namazımız var, bari onu düzgün kılalım. Nasıl kılacağız? İman İslam-ı 600 altı namazdan bahsediyor. Namazı okumadan, namazı öğrenmeden, namaz ilmali İlmali, abdest, bu kadar risaleler yazılmış. E adam merak etmiyor, adam incelemiyor, yani namaza ciddiyet ve gayretle. Onun için en mühim şey cemaatle. Çünkü cemaatle olunca senin kendi hataların arada ne oluyor? Kayboluyor. Cemaatın namazına ilhak oluyor. Cemaatın namazına ilhak olunca imam yanlış bile yapsa senin kaybetme tehliken yok. Yine sen mutlaka namazın oluyor. Onun için bu cemaatleri bırakmayacağız inşallah. Allah'ımızın rızasına kavuşacağız. Burada yeni dergide tabii çok yazılar var ama ben ilimler var. Aynı on de anlatırım yani haftaya bayram bir dahaki cuma gece sohbetimizde de konuşuruz ancak yarınki gecede yapabilmeniz bu gece cuma gecesi Ramazan'da son onun için bunu demeden edemeyeceğim tabi bayram vazifeleri çok onları okursunuz ne yapacaksınız nasıl yıkanacaksınız nasıl evden çıkacaksınız hangi yoldan gideceksiniz nasıl zikredeceksiniz bayram sabahının vazifeleri var bunları tek tek yazdım belki vaktim olup e, anlatamayabilirim ama siz okumanız için yazdık Burada bir dua var. Diyor ki bu duada Allah Teala'nın ismi şerifleri var. Sayfa 95-96. Bu ismi şerifler nasıl ismi şerifler biliyor musunuz? Umar radıyallahu anh diyor en son sayfa. En son sayfa. İlk yazıldı bu. Bu hiç misli yok. Ben çok senelerdir görürdüm bunu. Bir kere de amel etmişim bir iki kere. Fakat ilginç. Ben tabii tutturamamış olabilirim. İçinizde ihlaslı adamlar var. Umar radıyallahu anh diyor ki ben diyor birkaç defa duada bulundum. Bu isimlerle, Allah'ın bu isimleriyle, hepsi Esma-i olmayanlar da var. Bunlar da Esma-i ama 99'un dışındakilerde de var burada. Fa farklılar da var mesela. Mesela Ya Hannanü Ya Mennan. Hannan, Mennan isimleri 99'da var mı? Yok. Mesela burada var, onu demek istiyorum. Bu ismi şeriflerde diyor, kardeşlerden bir cemaat da benden yazdılar, hepsi duaları yaptılar, en fazla hızlıca kabul eserini bu dualda buldular. Ebu Muhammed Rahimullah diyor ki kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki öyle başıma olaylar geldi helak olacağım bittim bitiyorum dedim çok, çok tehlikeler atlattım diyor duayı ne zaman yaptım her seferinde Allah beni o belalardan halas etti tabi burada diğer bazı rivayetler var Evliyaullah'tan onlar diyorlar ki bu iş bir Şerif'i sorduk sorduk sorduk bir cuma günü ehli i bir kişide bu ismi şerifleri öğrendi biliyor. Yani bir, e, burada ismi azam gizli kesin. Bu isimlerde ismi azam hangisidir diyemiyoruz. Mutlaka var ama içinde bunun. İsmi Azam bunun içindedir. Ve diyor bir insan eğer ihlaslı ise denizin üstünde okusa yürümek üzere yürür diyor. Denizin üstünde yürümek için okusa ihlaslıysa. Ama derin yerlerde denemeyin ha. Ben yüzme de bilmezsiniz, ondan sonra hoca batırdım bizi, bağırmayın falan İhlas Sende o ihlas varsa İhlaslı bir adam bunu okusa Hiç olmayacak bir iş Benim var öyle hiç olmayacak gibi gördüğüm işler Halbuki vehu alâ şeyin Kadir Hiç olmayacak diye ne olabilir? Her şeye Kadir, Allah'ımız var O zaman Ben de kullanacağım yani ehl Sünnet için, nefsim için değil Para mara iste isteyecek halimiz yok Allah'tan. Veriyor bize rızkımızı. Ama eli sünnet müdafasında çok önemli meselelerimiz var, sorunlarımız var. Milleti dinden çıkaracaklar. Yani ben kullanacağım Allah için. Bu İsmi Şeriflerle bu gece, yarın gece dua edeceğiz inşallah. Siz de dua edin. Kendi canınızı, hacetiniz için de isteyebilirsiniz. Ama bir kere okunmakta bir hacet olabilir. Anladın mı? Bir kere okuyup 500 şey istemeyin. Çünkü... O zaman ikinci için bir daha okuyun. Allah'ın isimlerini çok zikretmiş olursunuz. Mesele Allah'ın ismini zikretmek zaten. Mesele zikirdir. Peşine bir hacet istersin. E ben evlenmek istiyorum. İste meşru, gayri meşru değil ki. Çocuk istiyorsun, gayri meşru değil ki. Bunların hepsini Allah'tan isteyin Fazluk Kerem ile. Yarın gece, farklı bir gece, 27. gece bir daha bir sene yok. Bu da Ramazan'ın son cuma gecesi. Bu da bir daha bir sene yok yani. Onun için kazananlardan olalım. Ben gördüklerimden sizi mahrum etmiyorum ama Allah yine içinizden herkese nasip etmiyor. Bunları da okumak, ben yazıyorum yine herkese nasip olmuyor. Allah nasibi olanlardan eylesin. Amin. Ve sallallahu te'ala ala seyyidina muhammed ve ala aleyhi sallam ve sellem, teslimen kethiran velhamdülillâ rabbi l'anmin. Allah minnâ selüke el-cenne, minnâhûzübike minen nâr, Allah minnâ selüke rıdâke el-cenne, minnâhûzübike min sehattike vennâr. Allahümme innâ es'eluke'l cennete ve man qarraba min kavlinâ ve amelinâ ve na'ûdû bike minen ve man qarraba min kavlinâ ve amel. Amin. Allahümme nâsaleke, min hayri mâ min nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve min şerri mâ sa'ade Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fe ente'l musta'ân ve ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l Allahümme rabbena âtina fid dunya fil âhireti haseneten ve azâben al nâr. Allahümme ihsinâ ilaynâ ve Allah cealina mücabidda'a ve min salihin s-salihinellezîn la khawfun aleyhim ve la muhuzenûn Amin Allahümme amin ve sallallahu taala alâ seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahibine selleme teslimen kethîrâ velhamdülillâ rabbil alemin la şerefin nebî sallallahu taala aleyhi ve sellem ve alâ aleyhi ve sahâme şâkhe Bism'at-Gharifullâhü Büyükşeyh ebn-i Khalidun Khalid ve Adnadeh vel Akşibah Şahı Nakşibah alâ ad-Nadda Mâmun Rabbânî Mâmun Masûnî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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الزمال وأكثرى صلى عليك الله ما غيث همى o vesihol ve